Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri, ben Deniz Utku 94.9 Açık Radyo'dayız ve yeni bir Yeşil Arkezi programında sizlerle birlikteyim. E biliyorsunuz 15 günde bir programımız yayınlanıyor ve bu hafta canlı yayında değerli bir konuğum var, araştırmacı Yelim Utku. E, soyadı utku olduğu için kendisini davet ettiğim gibi espri yapmayı düşünmüştüm ama e, öncelikle hoş geldin hoş bulduk merhaba e, Yelim'le birlikte ağırlıklı olarak bugün Yeşilçam e, müzikleri üzerine konuşacağız hmm. e, tabi aslında sizleri biraz tanıştırmak istedim ben Yelim'le e, kendisi değişik bir araştırmacı e, oldukça girdiği konularda oldukça derin araştırma yapıyı seven bir e, araştırmacı diyeyim ee, ...ve seçtiği konular çok ilgimi çekti. Ve özellikle Yeşilçam Arkeolojisinde sık sık yeşil, film müzikleri üzerine e, sohbet ediyoruz. Yeşilçam müzikleri üzerine sohbetler yapıyoruz. Ve işte yerinde tam bu konular üzerine araştırmalar yapıyor. Ee, bazen işte bitmiş bir kitap üzerine, e, bitmiş bir belgesel film üzerine sohbet ediyoruz. Ancak e, belki de yazılmakta olan e, kitaplar üzerine hani onların... Ee, başlangıç noktasından sonraki o dönem, hani o artık iyice taşların yerine oturmuş olmaya başladı dönemde bir görüşmenin de ilginç olacağını düşündüm ben. Hani belki bakarsın e, bir sene sonra belki iki kitapta <gülüyor> çıkmış olur. Ee, onlar üzerine de konuşuruz ama senin bu e, bu dönemde yaptıkların çok aslında hani yeşilçam arkeolojisi dediğim konumda ta kendisi. Hani evet. sen de aslında bir kazı yapıyorsun film müzikleri üzerine özellikle. Ee, ilk sormak istedim ben de seni birazcık ta tan tanımıştı o zaman da sen de tanıtmış olursun biraz kendini <gülüyor> kısacası ee, bu kitap fikri nereden ortaya çıktı çünkü sanırım hani araştırmacı olarak doğmadık <gülüyor> tabii ya şöyle bir durum var ee, bu kayıt meselesi zaten hep ...beni oldum olası şey yapmıştır... ...yani bizim başımıza da ne geldiyse bu kayıtsızlıktan geliyor ya... ...her seferinde. Yani kayıtların... ...kayıtlara evet. ulaşamamaktan. Evet evet. Hı. Yani hep bir... E, ...nasıl diyeyim. Yani diye... film müzikleri kayıtlarına ulaşamamaktan. Kesinlikle hı. yani hep bir şehir efsaneleri... ...tarafını daha çok seviyoruz işin. Hani bunu evet. bu yapmış, bunu bu yapmış. Ama hani hazır... E, ...hani bunu yapan insanlar... ...yaşıyorken, hani bazılarını evet... ...kaybettik ama bazıları da yaşıyorken... ...hani bu bilgileri birinci ağızdan ulaşıp... ...bunların derlenmesi gerektiği... ...fikri bir süredir beni... ...meşgul ediyordu. Ee, i̇şte bununla ilgili de... Yani ...Yeşilçam'da bu zamana kadar... E, ...yakın çevremde... ...yabancı film müziklerinden... E, ...yapılan alıntılar... ...deşifre ediliyordu. Bu evet. zamana kadar hep. işte e, Seninle de belki tanışıklığımız oradan sayılabilir. E, bu Ercan Demirel'in... ...diskotek forumdaki ...bizim gibi tırnak içindeki... ...bu konudaki manyakların bir araya toplandığı... Hı hı. ...bir ortamdı orası da. Ya orada işte e, Gökay Gelgeç... ...Gökay bile tanıştım... Ee, ...yine Mehmet Çapan'la tanıştım... ...yani bu iki isim hani... ...Yeşilçam'da kullanılan yabancı film müzikleri üzerine... E, ...duayen isimler... ...yani şey olarak bunların e, kimler tarafından... ...yapıldığını deşifreden... E, ...bilgili isimler... E, ...bir dönem ben... E, ...bu yabancı müzikler üzerine şöyle kafa yordum... ...yani dedim ki hani bunları zaten... ...bu <gülüyor> isimler buluyor... Hani ...ben de bu filmlerin kullanıldığı... ...bu müziklerin kullanıldığı sahneleri... E, ...derlemek istedim... İşte, Biraz önce de bahsettim. Ee, bu Tarık Hakan'ın Gülşen Bubikoğlu'na Bibiko, işte Ahnere'de filminde bir e, şey. Minimüsü yaptırsa... üzerinde. Evet yok. E, yolda hani seni seviyorum diye. Hayır yazı yazı. İlanı açık. hani. O sahnede kullanılan müzik mesela e, orijinal sahnesinde çok alelade kullanılmış bir müziktir. Yani bak o filmi bulup izlediğimde 5-10 saniyelik bir, bir müzik. Ama hani bizim e, sesçilerimiz bu müziği alıp getirip hani böyle bir sahneye adapte ettiklerini gördüğümde... Yani açıkçası çok tuhafıma gitmişti ama hani bir taraftan da ilgimi yine cezbetmişti bu konu. Yani e, sen işte Türk filmlerinde bir sahnede bizim işte bizim aklımıza kazınmış bir e, şarkının belli olduğu bir sahne vardır. Evet. Sen eğer bu film müziği ise o filmdeki sahnesini mi? Aynen aynen. Aynen. Örneğin, aslında bu da oldukça yani takıntılı diyebiliriz. <gülüyor> bu <diyeceğim gülüyor> bu da hastalık bir <gülüyor> durum aslında. Yani Ennio Morricone'nin mesela Metallo'lu bir filmi vardır. Evet. Biz bunu hep yumurcak, sezercik filmlerinde kavuşma sahnesi olarak görürüz. Evet. Ben bu filmi gidip yerinde baktığımda dediğim gibi yani alelade sahnelerde kullanılmış. Hani çok önemsenmeyecek sahnelerde ama bizim seçicilerimiz getirip bunu bambaşka bir şeye kaynaştırmışlar ve başarılı doğmuşlar aslında bakarsanız. Sanırım genellikle plakları aldıkları zaman beğendikleri filmlerin plakları olur ama dinledikleri zaman başka müzikleri de Aynen. aralarından seçiyorlar ve kullanıyorlar. Yani bu dönemde işte hani yabancı müzikleri Baktım ki e, e, araştırmasında sahip insanlar olduğunu görünce ben aslında e, yerli film müziklerine Hı -hı. yönelmeye karar verdim. Hani çünkü onlar biraz daha öksüz ve yetim. Hani ip herhangi bir ipucu yok mesela bazı kayıtlar için. Hani bu kayıtları daha çok ele almaya çalıştım. E, bununla ilgili de yani bu yerli müziklere baktığımızda karşımıza hani 3 ya da 4 sınıfta toplayabiliyoruz aslında bu müzikleri. Hı -hı. Hani ona nasıl nasıl şey yapsak... ...birinci olarak filmin... ...yönetmeni belli, bestecisi belli... ...ya yani örneğin Güler Misin Ağlar Mısın... ...Cahit Berkay ya da... ...Canım Kardeşim Cahit Oben... ...Milyerder Atilla Özdemiroğlu... Hı hı. ...hani bu tür müzikler... ...yapımı da yönetmenin de... ...sesçisi de belli... ...müzikleri de yapan kişiler belli... ...bunlarla ilgili tek handikap şu olmaya başladı... ...bu müzikler evet yapan belli... ...ama ortada en ufak bir kayıt yok... Evet. ...yani... Bizim bu hep anı yaşama şeyimizden o da kendi nasibini almış o, o dönem. Yani örneğin Necahit ne Cahit, ne Cahit Oben'in, Yalçın Turan'ın hani basılmış bir materyal olarak kayıtları yok o dönemde. Yani bugün itibariyle baktığımızda bu kayıtlar ya o filmin seççisinde karşımıza çıkıyor ya da film müzisyenin kendisinde. Yalnız e, ilgimi çeken bir durum var. Sen e, ağırlıklı olarak ya e, 60'ların sonundan ya evet. 60'ların sonu 70'ler 70 o dönem. O e, benim de son dönem e, Murat Çelengiğil e, o da çok değerli bir araştırmacı. Onun yaptığı bazı deşifrelere bakıyorum ben e, ve onun seçtiği bazı filmlere bakıyorum. Ee, mesela Feri işte ses ya da müzik seçimcisi olduğu bazı filmleri rastladım 1964-65-66 hatta e, Miles Davis de kullanılmış yani Miles Davis'in şarkıları da kullanılmış ama orada da dikkatimi çekti film müziği olarak kullanılan şeyler de var e, müzikler de var orada Ve yani Feri Cepçoğlu'nun da içinde bulunduğu onun seçtiği ya da film için mi artık e, icra edilmiş onlar var. mesela o, o konulara girdin mi yoksa daha ağırlıklı sen 70'ler? 70'ler ve hani dediğim gibi hep yerliyle kendimi kısıtlamaya çalıştım. Enstrümantal evet, evet. Bu da da evet. evet, evet. mesela Türk sanat evet. müziği si çok fazla şarkı var hani filmde eee jenerikte yer alıyormuş. Bunlara daha önceden dikkat etmiyordum. Bugün bakıyorum. E, epey öyle eee bestede var elimizde. Ve bu hani e, çok değişik bir konu. Yalnız şuraya geleceğim. Eee işte 1950'ler, 1960'lar... ...siyah, beyaz, 65, 66... ...daha sonra bir anda tamamen... E, ...yabancı müziğe doğru çok. yönelim var. Ve bahsettiğin gibi... ...yetim de... Yani, e, ...bir Türk e, müzisyenin... ...bestekarın, e, bestecinin... E, ...yaptığı film müziğine rastlamak... E, ...74-75'e kadar çok... nadir bulunan bir doğru. şey. E, o dönemlerde hani bununla ilgili... ...bir, öyle bir derin araştırmaya... Ş şöyle yoksa, bir durumla karşılaştım. Ee, 70'lerde... ...hani film müziği takıntısı olan yönetmenler var. Bu biraz e, açıkçası yapımcı da biten bir olay. Onu hmm. görüyorsunuz. Yani yapımcı derse ki tamam bu konuyla ilgili ayırabileceğimiz bir bütçe var... ...denildiği anda e, dönülüyor müzisyene. O zaman bir müzik isteniyor. Ama öteki türlü hep olay sesçide bitmiş. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani sesçi elindeki materyalleri her seferinde döşüyor filme. Yani o dönemde bakıyorum Yılmaz Güney'de bir e, film müziği takıntısı var... İşte Şanar Yurda Tapanlı, Atilla Özdemiroğlu ile çalışmış. Yalçın Tura ile çalışmış. Onun dışında hep böyle bir sürünceme de... Yani 75'te bir Cahit Berkay faktörü ortaya çıkıyor ki... Ondan sonra bir dönem hani böyle kotarılıyor. Yine 80'lerde işte Atilla Özdemiroğlu'nun yine yaptığı film müzikleri var. Ama bunun dışında dediğim gibi yani hep böyle bir şey... Can sıkıcı bir durum var. Yani bunun materyaline hani... Elinoğlu'nun bastığı kayıtları gördüğünüzde hep bir şey istiyorsunuz. Bunun materyaline ulaşmak istiyorsunuz. En azından bilgisine ulaşmak istiyorsunuz. Ama yok hiçbir şey yok ortada yani. Ya yani Bazı filmlerin işte 45'likleri var. Türkan Şoray'ın işte dönüş diyebiliriz. Ee, var bazı 45'likler ama hani onlar e, yani çok da. Bir elin parmaktan evet, bir geçmiyor açıkçası. Çok az çok az. Ee, şöyle de bir durum vardı. Tabii bu yine sizin sayenizde. Ee, daha önce başka bir programınıza konuk gelmişiz. Sabahattin ve senin sayende benim de birazcık daha net gördüğüm bir durum daha var. Bir de böyle yeşilçam plakları diyoruz. Bazı 45'likler çıkartılmış. Ee, onlar da var ama çok fazla değil sanırım. Hatta nadir bir durum ama geldi onlar. Ee, şeyli afişli olanların mı Mesela. mesela? Evet. Ha, yani evet evet onlar bir dönem eee 70'lerin başında Metin Mükey Orkestrası'nın hazırladığı televizyon plak etiketiyle çıkardığı 45'likler var. İşte gönül yazar, Metin Mükey, Atınç vesaire bu, bu tip isimlerle çıkardıkları 45'likler var. Yine belki ...hanımın çıkardığı var. Ee, yine hani bu... ...biraz önce bu grup... ...üçe, ayrı, üçe ya da dörde ayrılıyor diyebilirim... ...bu film evet. müzikleri meselesi yerli kayıtlarda. hani Birinci grup bahsettiğim gibi... ...adı sanı belli olan isimler. İkincisinde ise... E, ...o dönemin... E, ...Yeşilçam e, filmlerinde... ...o dönem çıkarılmış... E, ...plak kayıtları kullanılıyor. Yani enstrümantal ağırlıklı. Örneğin Zaferlik Önderbali Önder Bali... Evet. E, ...Metin Alatlı, Hüsnü Özkartal gibi... ...isimlerin plakları kullanılıyor. Bu bizim açımızdan sevindirici. Niye? Kayıt var ortada. İsmini biliyoruz. Ama geldiğimiz noktada ise can sıkıcı olan şu... ...bu isimler şu an çok fantastik rakamlara... ...ulaşmış durumda. Evet. Hani evet. Bunların plaklarını edinirken işkere kere düşünmeniz gerekiyor. Yani insanı sıkıntıya sokacak... ...şeyde fiyatları. Yani dediğim gibi hani... Üçüncü kısma geldiğimizde ise iş biraz işte sarmalışıyor hep e, senin de uzun zamandır başının etini yediğim e, konu <gülüyor> aslında bakarsa Hani Ercan abinin de Gökay abinin de. E, nedir o? E, bir yönetmenin ya da sesçinin diyeyim e, arkadaşlık ilişkisi üzerinden e, işte belli bir müzisyen grubunu stüdyoya davet edip filmin montajı bir taraftan yapılırken bir taraftan da o e, filmin ana temasına ya da ritmine göre müziklerin canlı yapıldığı müzik filmler var. Örneğin Köyden indim Şehir'e ya da Arzu Filmin diğer Osmanlı filmleri işte Tosun Paşa, evet. Süt Kardeşler, Şaban Olu Şaban bunlar hep benim yani meşgul ediyordu kafamı. Yani bunlar plak kaydı olamaz diyordum. Çünkü hani sahnenin hareketine göre şey düşürülmüş yani özel bir ilgi var. Yani, anlatabiliyor evet. muyum? Bu kadar denk getirilemez diyordum. Yani, nitekim onu işte filmin sesçisiyle falan konuştuğumda Düşündüğümüz gibi olduğunu fark ettim Yani e, orkestra geliyor Orkestra bir taraftan montaj yapılırken Filmin ritmine göre müziği ayarlıyor Bun, Bunlardaki Sıkıntı da işte yine kayıt Yine kayıt yani bu kayıtlar evet var Ama hiçbir zaman açıkçası e, ulaş, Yani Çok özel takı... bir Uzun çalar olarak basılmamış Kesinlikle biz. basılmayacak evet. da yani çünkü işin içine telif giriyor Hani telifi bir şekilde açsanız bile yani Bu sonuçta ticari bir iş ve hani bunun Çar ediyor olması lazım yapıldığında. Ya tabii şöyle bir sorun var mesela e, süt kardeşler ya da gulyabane olarak e, piyasaya sürülürse bu plak bence e, bin tane basılırsa yani bunu söylemek çok üzücü bir şey ama bence o bin tanesinin satılma ihtimali. Aynen yani bizim gibi için takıntılı bizim gibi takıntılı insanlar belki. Yani tabii sevilen bir şey ama birazcık da hani sadece koleksiyonları dışında e, alınmıyor gibi bir duruma da geldi. Kesinlikle. Yani bu üzücü bir şey aslında ve bu yüzden de e, bu bunlar basılmıyor ve o kayıtlar e, geri planda tutuluyor. Geri yani. planda tutuluyor. E, belki toplamalar belki bir toplama yapılırsa belki e, hani bu çok da yüksek bir rakam da yani bin tane o plak basılmış güzel bir şekilde basılmış bu bin tane var yani bilmiyorum belki de bizler buna e, ya işte bu hani herkesin demorda internet meselesi var yani kolay elde edebilme dijitalini vesaire hani bu sebeplerden ben çok satacağını düşünmüyorum ve yani hani yani müzisyen açısından da artık hani benim gördüğüm genel tavır konuştuğum o müz film müzikleri müzisyenleri için yani uğraşmak istemiyorlar anlatabiliyor musunuz? Yani o gün o şartlar içinde yaptık hani hepsinde de ortak bir cümle çıkıyor. <gülüyor> yani siz bu bu bugün itibariyle belki çok efsane işler gözüyle bakıyorsunuz ama <gülüyor> bunlar o günün şartlarında yani tırnak içinde geçim şeyiyle yapılmış, ile yapılmış. He, tamamen e, ekonomik kaygılarla yapılmış gel geç müzikler yani Onun çok üzerine durulacak bir durum yok deniliyor. Ya yani belli filmler için bununla hem fikir olmamız mümkün değil gibi geliyor bana ama hani müzik işte, e, şu... yani müzikalit olarak evet ama hal ya yani onlar o kadar sahiplenmiyorlar bu konuyu mesela çünkü bir toplumun e, müzik hafızası yani daha doğrusu yani hafızasında da Yaratıyor bazı film müzikleri. Yani evet gerçekten belki müzik olarak çok e, muhteşem bir eser olmayabilir ama o teması çok basit bir melodi de olsa yerleşmiş. Tabii tabii, görüntü hep aklımızda aslında müzikle kalmış. Yani. Ya mesela ben gerçekten Güllübaninin e, yani o korku Çıkınca temasını kısa müzik. Yani o, onun mesela e, bildiğim kadarıyla Aydın Aslım şarkısının başına Güllübanin şarkısının başında kullanmıştı ki yani filmden alınmış e, Şimdi, sanırım. ...ya yakın zamanda ben bunun makara kaydını dinlediğimde... ...hafif ağlamaklı oldum yani... ...insan çünkü tüylere ürperiyor yani... ...onun orijinal tertemiz e, repliksiz içinde... Hı. ...böyle bir kaydın olduğunu bilmek rahatlattı... Yani ...onun bir tık sonrası tabii ki bunlar niye basılmıyor... ...şimdi buradan tekrar başa dönelim biraz uzaklaştık gibi Yani ama... ...kitabına dönmek istiyorum... ...şimdi o zaman senin kitabın... ...yani bu yazmakta olduğun iki, iki kitaptan bir tanesinin... E, ...tam olarak ee, konusu... ...yeşil müzikler mi yoksa... ...bir tanesi... E, bir ismin kendi Yeşilçam kariyeri üzerine... Hı hı. Kendi onun ben, şu anda ismini tamam. Hani e, Diğeri de daha genel bu bahsettiğim işte Atilla Özdemiroğlu, Melih Kibar, Yalçın Tura bu tip isimlerin ve hani sonrasında bu biraz önce bahsettiğim kayıtların hı hı. işte 3'e 4'e ayırdığımız grubu da kapsayan bir çalışma. Yani orkestra müziklerinin Yeşilçam'da kullanımına dair ya da e, master kayıtların olduğu ama bir türlü ortaya çıkmayan. E, kayıtlara dair bir toplama olacak. Peki bir isim düşündün mü? Yani aklında böyle bir şey olursa ya da birkaç tane e, kitap başlığı var mı aklında? Yani açıkçası o konuda hep böyle gelip bilerim. Hani kitabın isminde ziyade içerikle ilgili bir oturtabilirsem diyorum bazı şeylere. Hı -hı. Yani bir tanesinin var ama dediğim gibi hani. Yok onu onu bir kenara koyduk. O, yani onu, diğeri, o konuda anlaşmıştık zaten. Diğeri de böyle e, yani şey bir standart bir isim olabilir. Yani acaba hani Yeşil film müzikleri gibi mi? yani <gülüyor> çok kamu spotu gibi ama hani <gülüyor> yap, yapacak da bir şey yok gibi. Hani esas ben, meseleyi çözebilirsem isim ne bileyim. Ama hani. zaten esas mesele bence bu. Yani şundan dolayı seni burada ikna etmek istemiş gibi bir <gülüyor> olabiliyor ama. E, esas mesele zaten bu. Türkiye'de Yeşilçam film müzikleri üzerine e, yani bildiğimiz çok geniş kapsamda yazılmış bir kitap yok. Hı hı. Belki bazı kitapların içerisinde bölümler yer almış. Yani bunları biz yine değerlemek zorunda kalıyoruz ama böyle bir kitap yok. Ee, ve senin yaptığın araştırmada bu kitabın aslında artık omurgası oluşmuş. Ee, epey çok kişiyle görüştün sanırım. Evet yani görüştüm. O Sadece beni tedirgin eden bir şey var. Ee, hani bu insanlar Hı -hı. belli bir yaş aralığında olduğu için... ...hani bu insanları ço çoğu da elini eteğini çekmiş bu meselelerden. Hani Hı -hı. bunlar bu, bu isimleri bu konuda ikna edebilmek... ...ya da görüşme ikna edebilmek biraz zor oluyor açıkçası. Hani görüşüyorum... Ee, görüştüğüm nokta istediklerimden e, daha fazlasını alamıyorum. yani şey Daha doğrusu onların istediğini mecburen şey yapıyorum. Yani kendi istediğim konuya getirene kadar bayağı bir <gülüyor> uğraşıyorum aslında bakarsan. E, zor tabii o, ama e, şöyle bir gerçek de var. E, bunu da belki açıklamak gerekiyor e, görüştüğümüz insanlara e, bu açıdan. E, yani bazı bilgiler paylaşılmazsa daha sonra bu elimizde kalan belki yanlış bilgiler... Tabii, tabii. Geleceğe taşınacak. Aynen öyle sıkıntı o zaten. Çünkü benim de işte Yeşilçam arkeolojisi dediğim ve görüştüğüm bazı sanatçıların e, biyografisinde bunu gördüm. Yani doğum tarihi yanlış. Yani mesela şimdi isim vermek istemedim şu anda zaten ülkemizde de yasaklı bir sitede. Yani orası bir e, açık kaynak olduğu için pek çok kişi giriş yapıyor oraya. Bilgi şöpüyor ama bir taraftan. E, ama yapabilecek bir şey yok. Çünkü genere yansımış bilgi alıp orada kullanıyorlar. Ancak sanatçımız söylüyor ki ben işte buradaki tarihten bir sene sonra doğdum mesela ya da iki sene <gülüyor> önce doğmuştum gibi düzeltmeler yapabiliyorlar. Ve bunları araştıran insansız çok fazla değil aslında. Öyle gibi gözükse bile değil. Kimisi için hani çok fazla şu anda Türk sineması üzerine, yaşam, üzerine araştırma yapan insan var gibi gözükse aslında yok. Biyografi derlemesi çok fazla değil. E, senin yaptığın da e, film müzikleri üzerine bir çalışma da gerçekten hani e, belki kamu spotu gibi diyeceksin ama öyle yani ya şöyle bir durum yani kamu, kamu yararını bir çalışma yapıyorsun aslında ee, ya dediğim gibi bu isimler sayısız müzik yapınca hani biz bugün durduğumuz noktada bunların hepsini hatırlamasını bekliyoruz ama hani öyle bir durum yok yani adamların bu <gülüyor> mesleği ve hani şey değil e, yanınıza ben bu durumu aşabilmek adına pikap götürüyorum artık pikapı koyuyorum Filaktan dinletip öyle ikna edebiliyorum abi bu kayıtsız in diye. Çünkü bu çok güzel bir yöntem tamamen. Yani öteki türlü haklı olarak hatırlamıyorlar şeyi. Yani ya bu benim değil emin misin falan. Şeyi çıkarıyorum artık hani karton etini falan her şeyi gösterdikten sonra... ...ha tamam doğru biz bunu bu şartlarda yapmıştık diyebiliyorlar. Yani böyle de bir taraftan e, şey bir durum var yani paranoyak bir durum var. Yani acaba benim mi değil mi? Hı -hı. Onları da birinci ağızdan da teyit etmek bu kadar sıkıntılıyken. Ya biraz derleyecek olabilsek yani birazcık daha belki dışında kalan insanlar için filmler için yapılmış e, Türk müzisyenlerin, bestecilerin, e, müzisyenlerin yapmış olduğu film müzikleri var ve bunların kayıtları yok. Mesela bunlardan bir tanesi örnek verecek olursak e, hepimizin çok iyi bildiği Canım Kardeşim filmi. E aslında bugün aslında. Bu, bugün ben programda e, bazı film müziklerine yer vermeyi düşündüm olacak. Hani sohbet e, Hı -hı. 25 dakika olduğu için hani müziklere belki yer vermeyiz ama belki bundan sonraki programı ben sadece bu film müziklerini gerçi geçmiş programlarda çok çaldım ama yer verip hatırlatmak da güzel olabilir. Şuna döneceğim ben. E, bu kayıtların yani burada filmlerde konuş, müziklerin hiçbirisi kayıtlı olarak basılmamış. Canım kardeşim bunlar içinde. E, Köyden İndim Şehre bunun içinde. Gül Yabani bunun içinde ve bunların hepiniz bizim melodilerini bildiğimiz şartlar. Hı -hı. Ve e, yani belki de biz artık hani bunlar basısım. E, ya işte ben yapıyoruz. onu mesela dinledim kayıtları. Sinirim bozuldu. Anlatabiliyor Yani çok mutlu oldum ama alttan alta da hani şey yapıyorsunuz sinirleniyorsunuz. Yani böyle bir imkanınız var. Niye bu kadar içinize kapanıyorsunuz? Yani dediğim gibi bizim şeyimizle bakmıyor bu insanlar bu meseleye. Yani belki doğru olan da odur bilemiyorum açıkçası ama hani bunu her seferinde onlara da söylüyorum hani bu durum evet kişisel bir durum sizin açısından ama kamusal da bir tarafı var bunun yani kültürel bir sorumluluk kısmı da var yani ve hani dil, e, dilimin dönünce de şey de izah ediyorum yani hepiniz yaşınız belli bir şeye gelmiş hani yani hayatta ölüm... Anladım, anladım. Yani ölüm gibi bir gerçek yani de var. Şimdi bir sıra tabii, sonra nefret unsuru olmaya başlıyor bu konu çünkü. Bunun ben dünyada başka bir sinemada olup olduğunu bilmiyorum. Çünkü gerçekten... Yani İran çok... sineması bile, özür dilerim. Hani İran sineması bile o kadar bir hani şey yaşamıştır. E, film Farsi daha sonra 70, evet, 9'dan evet, hani sonra ortadan 70... kalkıyor. Evet. Ama hala onların kayıtları vardır mesela. Yani o kadar şey yağ yağmalanmıştır, şey edilmiştir. Ama bugün o bizim Alinyası filmine çekildiği... Hı hı. Orijinali Geyser filminin mesela plağı vardır yani. Ama bizde en yakın kayıt 1981 Toprağın Teri filmi. Long Play. O zaman bizdeki ana sorun belki de şu. Ee, kayıtlar ya da arşiv bizde belli bir kurum yerine e, koleksiyoneller ya da e, yapanlar tarafından ele, e, bulundurulduğu için şu anda bizim e, çok acı bir arşiv sorunumuz var. Tabii tabii yani. Bu, ya, bu her şey için geçerli. Sesçinin... Ee, takıntısından daha fazla bir şey oluyor yani sesçi bunu sakla... sadece bu mesele sesçinin bunu saklaması. Yani onların açısından tabii kendi hani bakmak bu bir araştırma konusuna giriyor ama ben hani e, onların bunu e, belki çocukları gibi saklıyor olmasının da ben çok da böyle hani yanlış bir şey ya da böyle hani izlenmesi ancak öteki taraftan da bunların e, arşive verilmesi çünkü bu bu filmler zaten gösteriliyor ve bunların başka bir düzenlemeyle e, değerlendirilmesi gerektiğini. Ve belki de hani bunları bizler işte senin yazacağın belki kitap bunu sağlayacak. Ya yani. ben konuştuğumda e, hani bu işin tap noktası denilebilecek seççilerle konuştuğumda hani alttan alta bir kırgınlık ve şey hissediyorum. Yani bu ne olacak dediğimde müzeye en iyi ihtimal müzeye verilebilir. Müzede de yani o zaten bir camın içine alınacak atıyorum. Yani bir nasıl sergilenecek yani o müzede. Öyle. Hani bir afiş ya da görsel bir şey değil sonuçta. Yani bunun dinlenebilir olması gerekiyor. Dolayısıyla yani öyle bir çıkmaz var işin içinde. Hani aşılır mı bilmiyorum. Yani bu telif meselesi de zaten ayrı bir dert şeyde. Yani... Ya, tabii aslında bunlar hani bizim aşmamız gerekendir ama bizim durduğumuz noktada. Yani araştırmacı olarak ya da sinema sever olarak, müzik sever olarak durduğumuz nokta. Sanırım bunların e, en uygun şekilde e, nasıl kazandırılacağının arkasında Bak ve senin de... Yani zaten program yapma ana sebebi de buydu. E, yaptığın şey çok önemli bence. E, bunu, bunu ben e, programda e, yerde vermek istiyorum. Ayrıca seninle <gülüyor> e, umarım zamanınız olursa Necip Sarıcı ile yaptığın görüşmeyle ilgili bir program umarım. E, o da çok önemli bir e, hem ses mühendisi hem e, yapımcı. E, bu tip konularda belki de hani bizim gibi araştırmacı insanlar ve önayalık olabilirler diye düşünüyorum. Um, ümit ediyorum. Yani ulaştırabilirsek çünkü e, ben çok az kişi canım kardeşimin herhangi bir kaydı olmadığını biliyor. Yani <gülüyor> yani kayıt iki kişi de var, herkese bilmiyor Yok yok yani işte bir internet birkaç internet sitesinde filmler alınmış. Tabii tabii. Ay var. Ayak sesleri, opur yani, sesi, kuş ve sesi ve filmin kendi sesleri. Ee, şimdi bize ayrılan süre <gülüyor> burada aslında biz hani belki arada bir bir şarkıda yer veriz demiştik ancak bize ayrılan süre burada sona erdi. E, yeni mutkuyla birlikte, araştırma Yeni mutkuyla birlikte üzerinde çalıştığı iki önemli kitap ve bunlar e, Yeşil Çam'daki film müzikleri üzerine e, böyle bir e, başlangıç darusu e, e, gidişatı konusu üzerine bir sohbet ettik. E, çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, umarım bu seninle yaptığımız hani e, tek programda olmaz. İnşallah. Dediğim gibi, umarım Necip Sarıcı programında da seninle görüşürüz tekrar. İnşallah. E, hepinize e, açık radyo 94.9'dan e, iyi bir günler iyi bir gün diliyorum. E, ben Deniz Utkulayır. E, 15 gün sonra tekrar Yeşilçam Arkeolojisi'nde buluşmak üzere hoşça kalın. Yeşilçam arkeolojisi. Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları